50 günler Çok değerli radyo dinleyicileri Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Yine Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın Sallallahu aleyhi ve sellemin Bir hadisi şerifiyle Sohbetimize başlıyoruz Değerli dinleyenler Ebu Musa radiyallahu an Resulullah'ın Aleyhisselatu vesselamın Şöyle buyurduğunu Rivayet etmiştir Allah Zalime mühlet verir Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder. Bir diğer ifadeyle Allah imhal eder ama ihmal etmez. Süre verir, mühlet verir ama katiyen ihmal etmez. Ebu Hureyre'den radiyallahu an Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mümin, ''Aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz, iki defa aldatılmaz.'' Veya bir değişik ifadeyle ''Mümin bir delikten iki defa sokulmaz, aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz, iki defa aldatılmaz.'' Evet, değerli dinleyenler, bu iki nokta çok önemli... Bizler demek ki insan hata yapabilir Beşeriz hatadan beri olamayız ama Bir hadiseden dolayı bir zarara uğramışsak Onu bir daha yapmamamız iktiza etmektedir Çünkü mümin bir delikten iki defa sokulmaz Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Rivayet edilen hadisi şerif Çok gülmeyiniz Zira çok gülmek kalbi öldürür Araçlarında giden kardeşlerimiz gerek Evlerinde şu veya bu şekilde Oturan, kahvaltı yapan, iş yapan hanım bacılarımız varsa Tekrar edelim Rivayet eden şahıs Ebu Hureyre radiyallahu anh Hadis çok gülmeyiniz Zira çok gülmek kalbi öldürür buyurmuş Efendimiz. Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadis. Müminin şeref ve itibarı geceleri ibadetle geçirmesinde, izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup, insanlara el açmamasındadır. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Müminin şeref ve itibarı, Geceleri ibadetle geçirmesinde izzet ve haysiyeti de gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır buyurmuştu Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü öykümüzün adı görünmeyen melek. Bir zamanlar meleklerin bakmaya kıyamadığı Hayranlık duyduğu bir insan yaşardı Kalbi o kadar iman ve iyilik dolu olmasına O kadar mübarek bir insan olmasına rağmen O bu durumun farkında değildi Her zamanki gibi sabah kalkar Bahçede çalışır Ağaçlara takılan harika meyvelere bakıp, yaratıcının kudretine ve sanatına hayranlığını yüreğinde hisseder, sonra da bu hislerini dua ve ibadetlerinde Rabbine sunardı. İnsanlarla muhatap olduğunda son derece şefkatliydi. Onlara dış görünüşlerine göre değil, niyetlerine göre davranırdı. Geçmişteki hatalarını yüzüne vurmaz, yüzlerine vurmaz, her hatadan dönülecek bir yol olduğunu bilir, usulünce bunu onlara hatırlatıp, ümitsizliğe düşmelerine engel olmaya çalışırdı. Yaşlı genç, büyük küçük ayrımı yapmadan, herkese ilgi gösterirdi. Başkaları onun bu huyunu övdüklerinde, Bunda olağanüstü bir şey bulunmadığını, Yaratıcı insanlara nasıl şefkatli davranıyorsa, Kendisinin de yüreğine konulmuş, Şefkati kullanmak dışında bir şey yapmadığını söylerdi. İşte bu adama bir gün bir melek gelip şöyle dedi. Beni sana Rabbim gönderdi. Arzu ettiğim bir şeyi söyle. O sana verilecek. Mesela, ''İnsanlara şifa verme yeteneği istersen, Rabbim bunu sana hediye edecek.'' ''Hayır'' dedi adam, ''Şifayı veren odur.'' ''Benim gibi aciz bir adam nasıl şifa dağıtsın?'' ''Peki'' dedi melek, ''Günahkarları doğru yola döndürmeye ne dersin?'' ''Hayır'' dedi adam yine, ''İnsanların kalbine hidayeti koymak da benim işim olamaz.'' ''Bunu melekler yapıyor zaten.'' İnsanların örnek alacağı faziletli bir insan olmak ister misin? Hayır. Bu beni fazlasıyla ilgi odağı haline getirir. Bunu da istemem. O zaman istediğin nedir sen söyle dedi melekler. Allah'ın rahmetini isterim. Başka bir şey istemem. Hayır hayır diye sözünü kesti melek. Olağanüstü bir yetenek, bir keramet istemelisin. Aksi takdirde, Böyle bir yetenek sen istemesen de sana verilecek O zaman dedi adam biraz düşünerek Şunu istiyorum Benim aracılığımla hayırlar işlensin ama Bundan benim haberim olmasın Böylece adamın gölgesine Şifa verme yeteneği bahşedildi Gölgesi arkasına düştüğünde Dokunduğu her şeye şifa dağıttı Hastalar iyileşti Çorak topraklar dorgunlaştı, doğurganlaştı, kederli yüreklere ferah geldi ama ne onun ne de başkalarının bundan hiç haberi olmadı. Çünkü insanların dikkati gölgeye o kadar çok yoğunlaşmıştı ki kimse onun da ilgilenmedi. Değerli dinleyenler, öyküde ifade edilen ana tema, insan veya şöyle diyeyim, en büyük lütuf, en büyük ihsan, insanın içindeki lütufları bilememesi. Çok harika hizmetler yapabilirsiniz. Çok harika işler yapabilirsiniz, çok ibadet yapabilirsiniz, çok fedakarlık yapabilirsiniz. Hayır hasenat adına çok sadaka, zekat, yardım veya burs dağıtabilirsiniz. Hazreti Ömer misürlü malınızın yarısını Allah yolunda infak edebilirsiniz ama en büyük nimet nedir biliyor musunuz? ...bütün bunların neticesinde... ...Allah'ım ben bir şey yapamadım ki... ...bu çok önemli... ...hakikaten de bir şey yapamamışızdır... ...değerli dinleyenler... ...kimin malını kime veriyorsun... ...denilir ya... ...yeryüzüne geldiğimizde... ...bütün insanlar... ...annesinden doğduğu gibi... ...çıplak dünyaya geldi... ...bu noktadan... Yeryüzüne geldiğimizde hiçbirimizin bir malı yoktu. Dolayısıyla yeryüzüne geldiğimizde böyle bir şekilde geldik. Ve bütün malımız, mülkümüz Allah tarafından bize verilen lahul mulk ve lehul hamd ve şeyin kadir. Mülk onun, hamd onun ve o her şeye kadir. ...bu noktadan her şeyi yapsanız bile... ...dönecek Allah'ım ben bir şey yapamadım diyeceksiniz. Ama çok şey yaptınız. Bir İstanbul değil, on İstanbul fethettiniz. Vay be! Ben nasıl bir Fatih'im dediniz. Kaybettiniz. Sabaha kadar ibadet ettiniz. Vay be! Ben de böyle ibadet edermişim. Oturdunuz bir Kur'an okudunuz... Yanık güzel kıraatle, vay be işte Kur'an böyle okunur kardeşim geçti içinizden öyle dediniz veya insanları toplulukları cuşu huruşa getirecek yürekleri hoplatacak bir sohbet ettiniz sonrasında da gördünüz mü sohbet böyle yapılır vazu nasihat böyle yapılır dediniz kaybettiniz veya yüzlerce binlerce fakir fukarayı doyurdunuz ihtiyaçları giderdiniz, camiler yaptınız, okul yaptınız. Sonrasında da Allah yolunda böyle infak edilir dediniz içinizden. Hani Üstad Hazretleri hatırlarsınız, Allah'a şükür diyor, ben kendimi beğenmiyorum, beni beğeneni de beğenmiyorum. Evet, her şeyi yapacağız ama, hiçbir şey yapmamış olmanın, Hacaleti, tevazusu, mahviyeti içimizden gitmeyecek değerli dinleyenler. Niçin hiçbir insanın diğer insana üstünlüğü yok? Hepimiz onun kölesiyiz. Sadece ona kul olmak lazım. Bir köleniz olsaydı onun ...başkası için de köle olmasına razı olur muydunuz? Bunu bir tarafa kaydedin isterseniz. Sizin bir köleniz olsaydı... ...veya şöyle diyeyim... ...sizin... ...maaşını verdiğiniz... ...sigortasını yatırdığınız... ...her türlü ihtiyacını giderdiğiniz... ...iş yerinizde... ...bir işçiniz var. Bunun başka bir yerde çalışmasına... ...başka bir yerde... İstihdam olunmasına razı olur musunuz? Çünkü maaşını siz veriyorsunuz. İhtiyaçlarını siz gideriyorsunuz. Başka bir yerde çalışmasına elbette razı olmazsınız. Bunun bir adım daha ötesi. Bir köleniz var. Bu kölenin başkasına kölelik yapmasına, başkasının kölesi olmasına razı olur musunuz? Gerçi kölelik falan yok şu anda ama misalen arz ediyorum olmazsınız değerli dinleyenler hepimiz Allah'ın kölesiyiz onun kuluyuz o biz kullarının başka şeylere kulluk yapmasına razı olmaz onun için Mevlana Hazretleri men, men, deşudem, men deşudem men deşudem diyor ya men mehafe mahmuda mahmuda men deşudem kul oldum Kul oldum kul oldum kul oldum Allah'a kul oldum ama bütün kulluklardan kurtuldum. Allah'a kul olan bütün kulluklardan kurtulur. Gerçek kul olan ama Allah'a kul olmayan da onun haricinde her şeye kul olur. Paranın kulu kölesi, menfaatin kulu kölesi, makamın kulu kölesi, şanın şöhretin kulu kölesi. Şehvetin kulu kölesi, kadının kulu kölesi, nefsinin kulu kölesi, hissinin kulu kölesi, dünyanın kulu kölesi, velhasıl her şeyin kulu ve kölesi olabilir. Onun için bir olan Allah'a öyle bir kul olun ki o kulluk sizi alsın, o kölelik sizi alsın, nasıl ki Yavuz yanında veziriyle, Beraber bir yerde dururlarken oradan insanlar geçiverir. Yavuz bakar ki o insanların kulaklarında halkalar var. Tarih kitaplarında görmüşüzdür Yavuz'un o resmini ama hiçbir istisnaları tenzih ediyorum. Öğretmenimiz de o resmin ifade ettiği manayı bize anlatmamıştır ilkokul döneminde. Nedir der döner, sorar ne Efendim bunlar köledir. Köle olmasının alameti de kulaklarında halkalar, küpeler vardır. Deyince Yavuz der ki ne demine getir bir küpe, bir halka da bana getir. Takayım şu kulağıma. Çünkü ben de Allah'ın kölesiyim. Siz bu hadiseyi alın. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın siyahi bir köleyle yemek yerken bir kadının gelip efendimize ha ha ha ha oturmuş bir köleyle yemek yiyor alayı vari ifadesi karşısında efendimizin benden iyi Allah'ın kölesi mi olur ben de Allah'ın kölesiyim dediği o ifadenin yanına koyun onun için siz öyle bir köle öyle bir kul olun ki sultanlarla Yavuzlarla Süleymanlarla Onun da ötesinde Hazreti Muhammed Mustafa ile Aynı safta durun Evet Sadece ona kul olmak lazım Cenab-ı Hak Evvelen tüm insanları Saniyende La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Diyen müminleri Sadece ona kul eylesin Sadece ona köle eylesin. Diğer köleliklerden, kulluklardan azat eylesin. Ne diyeyim? Demeyin sakın. Yahu başkasına kul köle olan mı var? Peki, kul olan, köle olan, sahibinin emirlerini harfiyen yerine getirir değerli dinleyenler. Eğer biz, dünya için namazı terk ediyorsak, eğer biz dünya için orucu terk ediyorsak, eğer biz nefsimiz, şehvetimiz için, başka başka şeylerin peşinde gidiyorsak, eğer biz şu dünya hayatını, sermayemiz, en kıymetli sermayemiz olan şu ömrümüzü, dünya zevkine, sefahetine, şehvetin peşinde, ...bir bade heva içerisinde harcıyorsak... ...bağışlayın ama biz onun kulu kölesi değil... ...başka şeylerin kulu kölesi olmuş durumunda olmaz mıyız? Demiyor mu Fethullah Gülen Hoca Efendi... ...Dünya adlı şiirinde... ...burada hiç kimse durucu değil... ...hepimiz dünyadan göçmeye geldik... ...kör olan bu işi görücü değil... İyiyi kötüden seçmeye geldik. Ve sonrasında sonunda. Niceler düştüler dünya ağına. Vuruldular bahçesine bağına. Anlarlar varınca son durağına. Bizler o durağa geçmeye geldik diyor ya. Cenab-ı Hak bizleri kendisine giden yolda. Kendisine ulaşmak noktasında. Yoldaki manilere takılanlardan eylemesin. Cenab-ı Hak hepimize gerçek özgürlüğü, O gerçek özgürlük nedir biliyor musunuz? Gerçek özgür insan, Allah'a layıkı ve çile kul olan insandır. İşte o özgürleri, O seçkinlerin içerisinden, O özgürlüğü yakalamış, Devrin, Fikir yapıcısı Üstad Hazretleri. Rusya'da esir düştüğünde hatırlarsınız. Rus çarı Nikola Nikolovic esirlerin önünden geçerken teftiş veya denetleme için herkes eğiliyor onun huzurunda. O hakka kul olmuş, o hakkın kölesi eğilmiyor Rus'un karşısında. Bakın o esarette o cephede onun karşısında eğilmemek kellenin gitmesini baştan kabullenmek demek değerli dinleyenler. Adamın dikkatini çekiyor herkes eğilmiş birisi var sadece Hakk'a eğilen. Hakk'ın karşısında başka bir şeye eğilmeyen birisi eğilmiyor eğilmemişte. Dünya eğmemişti onu menfaat eğmemişti nefis eğmemişti. Şehvet eğmemişti Makam eğmemişti O bir şeye eğilirdi Allah'ın huzurunda Geldi yanına Sen beni tanımıyor musun Tanıyorum dedi Sen Rusçarı Nikola Nikolovic'sin Niçin eğilmiyorsun Çünkü bizim dinimizde inanan bir mümin Kafire eğilmez Öyle mi öyle ya ne zannettin sen İslam'ı? Ne zannettin sen Kur'an'ı? Ertesi gün mahkeme kurulur usulen ve idam hükmü neticesinde idam edilecek. Son arzu sorulur. Herkes, arkadaşlarımı göreyim, şuna buna telefon açayım, falan edeyim, filan edeyim, bir su içeyim. Onun derdi bunlar değil ki. 80 küsür senelik hayatında, Dünya zevkin namına bir şey tatmamış olanın derdi olamazdı ki o. Ben dedi, iki rekat namaz kılmak istiyorum. Rabbimin huzuruna giderken, Yine Rabbimin huzurundan onun huzuruna gitmek istiyorum. O namaz esnasında, Bütün akılları, Beyinleri, Kalpleri elinde tutan Allah, Rusçanın kalbini de çeviriverdi. Siz, onun gibi bir kalbe sahip olun. Onun gibi bir teslimiyet içerisinde olun. Siz derken ben kendimi sizin haricinizde saymıyorum. Beni sizin çerçeveniz, sizin daireniz içerisinde görerek... ...bu sizde önce muhatap nefsim değerli dinleyenler. Onun gibi olun da Allah sizin başınızdakilerin kalbini çevirmesin. Ve gelir namaz sonrasında... Ben de zannederdim ki zannediyordum ki zannettim ki benim şahsıma bu işi yapıyorsun garazından dolayı. Fakat şimdi gördüm ki hakikaten sen dininden inancından dolayı yapıyor musun? Veyl olsun Rus çarı kadar dahi olsa namaz kılanlara saydı göstermeyenlere. Veil olsun cephede esarette Rus çarı kadar da olsa inancından dolayı yaşayanlara... Saygı göstermeyenlere Ve dedi artık sen serbest Burada istediğin gibi ibadetini yapabilirsin Veil olsun birlerine intisabından dolayı Namazından dolayı Her türlü meslekten Velev sporcu da olsa Namazına Cemaatına, tarikatına Tavır koyup da O insanların hakkını gasp edenlere o insanlar gitsin der de o Rus çarından biraz ders alsınlar. Belki biraz ağır ifade oldu ama fakat burada kendi nefsimizin de alması gereken epey bir ders var değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak bizleri sadece kendine kur eylesin, sadece kendine köle eylesin, bütün kulluklardan, köleliklerden hepimizi azat eylesin diyor yine namazla ilgili, Sohbetimizin devamında yine sizlerle başınızı şişirecek Yine acaba ne zaman bitirecek dedirtecek Ama böyle de olsa ne yapayım Bize de bu düşüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Namaz dinin direğidir Onu terk eden şüphesiz dini yıkmış olur buyurmuştur bir binayı ayakta tutan direkleridir, sütunlarıdır. Eğer sütun yoksa bina ayakta duramaz. Büyük ve muhteşem bir binanın büyüklüğü ve ihtişamı nispetinde sütunları da büyük ve sağlam olmalıdır. Söz gelişi büyük camileri ziyaret etmişseniz bu büyük sütunları görmüşsünüzdür. Koskoca Ahmet Camisi'ni ayakta tutan ...dört dev sütundur. İşte namaz... ...hem Yüce İslam binasının direğidir... ...hem de herkesin kendi dini yaşayışının direğidir. Bir Müslümanın... ...şahsi dünyasındaki ibadetlerin dayandığı... ...en temel farz namazdır. Düşünün ki... ...bir kimse... ...sevinerek, övünerek... ...ben Müslümanım diyor elhamdülillah. Namaz dışında bazı ibadetlerini de yapıyor... Mesela oruç tutuyor. Mesela belki Cuma'ya gidiyor. Belki de o Cuma'dan Cuma'ya yemek yiyor. Bu latife olsun diye arz ettim. Dua ediyor, sadaka veriyor. Tabii ki bunları Allah emrettiği için yapıyor. Ancak Allah'ın en fazla önem verdiği, en çok emrettiği dinin direği olan namazı ihmal edip, Diğer ibadetlerle yetinmek bir çelişki olmuyor mu değerli dinleyenler? Hadisten anlıyoruz ki bir mümin namazı hakkıyla kılmadıktan sonra ne yaparsa yapsın kendi dinini ayakta tutamaz. Benim kalbim temiz. Sen kalbe bak kalbe. Oo, Nice namaz kılanlar var ki içi fisco fucur dolu. Ama çok şükür benim kalbim temiz. Ne biliyorsun kardeşim? Çıkardın baktın mı? Efendimiz bile ben bilmiyorum sen nereden biliyorsun diyor. Hani Hüsame bin Zeyd bir haritte çarpışma sırasında yere düşen kafiri tam kılıçla kellesini götürecek. Adamcağız yerde Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammed'e Resulullah diyor Sen ölümden korktun da Müslüman oldun diye adamcağızı öldürüveriyor Ve bu Mesele Efendimiz'e iletilince ulaşınca Bir dizine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i Oturtup bir dizine de Üsame bin Zeyd'i oturttu. o Hazreti Üsame Zeyd bin Harise'nin oğlu Çağırıyor onu, ne yaptın ya Hüsame? Ya Resulallah ölümden korktu da Müslüman oldu onun için. Kalbini yardın baktın mı ya Hüsame? Ben peygamberim bilmiyorum sen nereden biliyorsun diyor. Onun için kalp temizliğinin emaresi nedir biliyor musunuz değerli dinleyenler? Farzları yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmak. Bir insan farzları yerine getiriyorsa, haramlardan günahlardan da kaçınıyorsa, siz o insanın kalbinin temizliğine işaret edebilirsiniz. O alamettir kalbin temizliğinin. Ama farzları yapmayacaksın. O farzların en başı olan namaz, dinin direği olan namaz olmayacak. Sonrasında da benim kalbim temiz. Kusura bakmayın ama buna ne derler biliyor musunuz? Züğürt tesellisi derler. Evet. Çünkü... ...dinin direği oruç, zekat veya bir başka ibadet değil... ...ancak namazdır. Bazı Müslümanlar... ...niçin namaz kılmıyorsunuz sorusuna... ...çok basit mazeretler gösteriyorlar. İşim çok... ...zamanım yok... ...hastayım gibi... Hiçbir geçerli olmayan bahaneler üretiyorlar. Oysa namazın bir vakit boyu süren bayılmadan, Koma halinden, Hiç nefes aldırmayan savaştan, Ameliyat sonrası baygınlığından başka, Hiçbir ciddi mazereti yoktur. Hatta Kur'an'da, Savaşta cephede nasıl, Namaz kırılacağını tarif ediyor ayeti kerime yahu cephede nasıl namaz kılınacağını tarif ettiyse Cenab-ı Hak gerisinde başka mazeret aramaya bilmem ki gerek var mı namaz hatta namaz savaşta yoğun iş anında hastayken yolculuk esnasında da kılınır namaz bu tür Bahanelerle aksatılamaz Sadece bazı kolaylaştırıcı yöntemler vardır Savaşta korku namazı Hastayken oturarak Yolcuyken iki rekat kılmak gibi Çünkü namaz Rabbimizle buluşmaktır Bizi yaratanla buluşmaya hiçbir şey engel olmaz Olmamalıdır Namazın vakti girdi mi Uygun zaman, uygun ortam ve uygun yer yok diye namaz kazaya bırakılamaz. Evet, bir yolculuk sırasında diyor, Sabah namazının vakti girmişti, Otobüsümüz bir caminin önünde durdu. Hava şiddetli, soğuktu ve her tarafta karla kaplıydı. Caminin avlusunda bir tulumbadan başka, Abdest alacağımız çeşme yoktu. Hemen tulumbadan su çekerek, ...sırayla abdest aldık. Cami henüz açılmamıştı. Kıbleyi... ...camiye göre belirleyerek... ...karlar üstünde namazımızı kıldık. Soğuktu, üşüyorduk ama... ...içimiz sımsıcaktı. Görevimizi yapmış... ...huzur içinde yola devam etmiştik. Değerli dinleyenler... ...Allah bize öyle imkanlar vermiş ki bakın... ...çoğumuzun evinde güneş enerjisi var... ...veya musluğu açıyoruz... ...su geri veriyor... Şoh ben var, e, kaloriferli evler var, kaloriferli evde oturan kardeşlerimiz için ifade ediyorum. Fakat talebelik yıllarında köyde yaşayan bir arkadaşımız enteresan bir şey anlatmıştı. Bir gün diyor sabah kalktım, gençlik ihtilam olmuştum diyor, affedersiniz. Tabii evde de kalkıp yıkanmaya utandım diyor. Bizim köyün yakınında bir göl vardı. Hava soğuk. Gittim diyor. Gölün üzeri donmuş. Bunu şunun için arz ediyorum. Havanın nasıl soğuk olduğunu bilmeniz için. Hemen diyor. Üstten biraz buz parçasını kırdım. Gölün içerisinde girdim. Abdest, kusul abdestini aldım. Çıktım diyor. Tabi yanımda havlu da getirmemişim, ıslak ıslak giydim elbiselerimi. Sonra da gittim sabah namazını eda ettim. Bunu her aklıma gelişinde, her anlatışımda çok duygulanırım değerli dinleyenler. O köyde belki hadis, belki tefsir, belki fıkıh bilmeyen bir genç ama belki de dünyaları için alacak bir imana sahip olan bir gönlün işi bu. Bir yiğit baba yiğitlik işi. Ama diyeceksiniz ki ya olur mu bu kadar da şimdi? Onun ucunda hastalık var. Ateşin içinde İbrahim Halilullah'ı yakmayan o Halil'in sahibi Allah bu devrin Kendisinin emrini yerine getirmek için O buzun içerisindeki suya giren Halilini hasta eder mi? Ama bir teslimiyet işi bu Yoksa bağışlayın Gaz uçar da laz uçmaz mı derseniz O teslimiyet işi Yine bunu anlatırken aklıma geldi Talebelik yıllarımda Evimize bir büyüğümüz, bir abimiz geldi. Yıl 1979'lu yıllar. Kış mevsiminde Hoca Efendi'nin buzları kırarak buz gibi suyu içtiğini ifade etti. Tabi Hoca Efendi'nin içi İslam'ın derdiyle yandığından dolayı o dönemin İzmir'i. Düşünün ki. ...bir fecaat... ...78'li, 79'lu yıllar... ...caddeler, sokaklar... ...acaba bir Yunan caddesi mi... ...yoksa bir Türk caddesi mi fark edemeyeceğiniz... ...açıklıkta, saçıklıkta... ...o dönemde... ...o dönemin gençliğinin derdiyle dertlenmiş bir yürek... ...yanıyor... Bir ses hiç bilemiyorum ben kendi adıma yapamadım ama sabahlara kadar kendisinin ifadesiyle deli tavuk gibi gezdik mi hiç Müslümanların ve İslam'ın derdiyle? İçindeki o yangını kış da olsa o buz gibi suyu içerek söndüren Hoca Efendi'nin o tavrını bir büyüğümüz anlatınca biz de dedik ki iki üç tane saf akıllı yahu biz de soğuk su içelim madem Hoca Efendi içiyormuş. O kış gününde suyun içerisine koyduk buzu ve içtik. Ertesi gün sebep belli. Hepimiz hastanenin yolunda boğazlar şişmiş, öksürükler başlamış. Onun için bu biraz yürek ister, teslim tevekkül ister, samimiyet ister. Başkası yaptı diye yaparsanız olmaz bu iş. Siz gönlünüzden o İslam derdinin meşalesine yakın... Onu söndürmek için öyle buz gibi su gerek inşallah. Evet, namaz ahirete imanla gitmeye vesiledir. Namazla ilgili dinimizin emir ve yasakları, teşvik ve tehditleri tam bilinmiyor. Ayet ve hadislerde, İslam ülemasının kitaplarında ve uygulamalarında öyle ilginç ve etkili bilgiler vardır ki, Bunları bilen bir kimsenin namaza ilgisiz kalması çok zordur değerli dinleyenler. İşte birçok mü''mini sorumluluğa sevk edecek asr-ı saadet'te yaşanmış bir olayı arz edeyim sizlere. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu an anlatıyor. Resul-ü Ekrem'in Aleyhissalatu Vesselam'ın huzurunda bulunduğumuz bir sırada ona birisi gelerek "Ya Resulallah, ölüm döşeğinde yatan bir genç var. Kendisine La ilahe illallah de dendiği halde bunu söyleyemiyor dedi. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam namaz kılar mıydı diye sordu. Adam evet kılardı dedi. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhissalatü vesselam kalktı. Biz de onunla kalktık. resul Ekrem gencin yanına girdi ve ona La ilahe illallah de buyurdu. ...söyleyemiyorum ya Resulallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam... ...niçin diye sorunca... ...gelen adam... ...annesine asi idi dedi. Resul-i Ekrem... ...annesi sağ mı diye sordu. Oradakiler... ...evet sağdır dediler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam... ...çağırın gelsin buyurdu. Onlar da kadını çağırdılar. Kadın da geldi. Resul-i Ekrem kadına... Bak şurada büyük bir ateş olsa ve oğluna şefaat edersen onu bu ateşte yakmayız. Fakat şefaat etmezsen bu ateşte yakarız deseler ne yapardın? Şefaat eder miydin diye sordu. Veya değişik bir ifadede de kadın o canı yanlışlığın o kadar sıklığının neticesinde ben hakkımı helal etmiyorum diyor. Sonrasında... Allah Resulü odunları, dalları, çöpleri toplatıyor. Büyük bir ateş yaktırıyor ve bu çocuğu götürün, atın ateşin içine diyor. Anne yüreği ya sahabeler emre tam itaat içerisinde. Gencin kollarından ayaklarından tutup götürecekleri sırada anne atılıyor tamam diyor ya Resulallah. Ben helal ettim hakkımı. Çünkü diyor efendimiz sen etmesen bu burada değil öbür taraftaki ateşte yanacak. Onun için onun şefaatçisi ben olurdum. Evet diyor şefaat eder miydin diye sordu. Kadın onun şefaatçisi ben olurdum diyor. Resul Ekrem o halde ondan razı olduğuna Allahu Teala'yı ve beni şahit göster buyurdu. Kadın Allahım seni ve Resul Ekrem'i şahit tutuyorum. ''Oğlumdan razı oldum. Hakkımı ona hilal ettim.'' dedi. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhissalatü vesselam hasta gence ''La ilahe illallahu vehdahu la şerikele ve eşhede enne Muhammeden abduhu ve resuluh de.'' diye buyurdu. Hasta hemen şehadet getirdi. Bunun üzerine resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ''Allah'a hamdolsun ki benim vasıtam ile bu genci cehennem ateşinden kurtardı.'' dedi. Evet bu müthiş hadisteki ibretli noktalar sizin de dikkatinizi çekmiştir zannediyorum değerli dinleyenler. Öncelikle karşımızda hayatının son deminde imansız giderek sonsuz azaba müstahak olmak üzere olan bir Müslüman genç var. Ve bu genç asr-ı saadette yaşayan o altın çağın mutluluk ortamında yetişen o atmosferin havasıyla büyüyüp serpilen bir genç. Hadisin başka rivayetlerinden anlıyoruz ki bu öyle çocuk yaşlarda bir genç değildir. Evlenmiş, yuva kurmuş bir gençtir. İşte iman ve İslam'ın zirveleştiği bir dönemde ruhunu Allah'a teslim etmek üzere olan bu genç imansız gitmek üzere. Üstelik bu bir sahabedir. Çünkü o asırda yaşamış ve peygamberimizi görmüştür Aleyhissalatu vesselam. Son anına kadar mümindir, inançlıdır. ''Çünkü inanmıyorum veya söylemeyeceğim demiyor, söyleyemiyorum.'' diyor. Bu durumdaki bir gencin problemi kendisine iletildiğinde, Peygamberimizin ilk sorusuna bakın değerli dinleyenler, ''Namaz kılar mıydı?'' Bu ilk soru, ahirete imanla gitmek, o ebedi davayı kazanmak isteyen bizleri, beynimizden vuruyor, ruhumuzu sarsıyor, adeta titretiyor.'' Demek böyle bir problemin ilk sebebi namaz kılmamak olabilir. Başka bir şey olamaz ki. Peygamberimizin ilk sorusu bu oluyor. Şimdi düşünün hangimiz bu sonsuz hayatı kaybetmek isteriz? Müslüman olduğunu söyleyen hangi insan ben son nefeste imansız gitsem de olur diyebilir? Aksine bütün dualarımızda hüsnü hatime yani iyi son için imanla ölmek için dua etmiyor muyuz? İşte o müthiş imtihanın ilk sorusu iman, ikincisi namazdır. Evet, hadisten ana babanın hakkının Hüsnü Hatime üzerinde ne derece etkili olduğunu da anlıyoruz. Hiç şüphesiz bu hadisten namaz kılmayan veya anne babasına isyan eden herkesin mutlaka imansız gideceği anlamını çıkaramayız. Çünkü son nefeste kimin nasıl gideceğini ancak Allah bilir. Fakat bu hadis önemli bir ipucu veriyor, çok ciddi bir biçimde bizi uyanık ve tetikte olmaya çağırıyor. Değerli dinleyenler, bu ifadeleri kullanırken sakın namazsız insanlara kötü bakmayın. Onlara böyle zavallı, mazlum gibi bakmayın. Bütün bunları anlatıyoruz ama... Bizler çokça ibadet etsek bile namaz kılmayan bir insana karşı onu küçük görmeyecek kendimiz de büyük görmeyeceğiz. Bu hassasiyet çok önemli. Sakın ha sakın. Hani zayıf bir rivayet ama buradan alacağımız ders var. Hazreti Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak emreder. Ya Musa dünyada en hakir en değersiz bir yaratığı al, Tur'a Sina'ya gel. Belki bu işin menkıbe yönü de vardır ama alacağımız ders noktasında arz ediyorum bunu, ölçü değil. Hazreti Musa Aleyhisselam sağa bakar, soluna bakar. Orada bir bağışlayın köpek görür. Köpeğin boynuna atar halkayı, ipi. Tur'a Sina'ya gitmek üzere yola çıkar. Yolun yarısında Peygamber ferasete fetanet, kendi kendine bir muhasebe yapar. İpi bağışlayın, köpeğin boynundan çıkarır, köpeği salı verir. O büyük nebi, o ulul azın Peygamber ipi boynuna geçirir, Turi Sina'ya öyle gelir. Cenab-ı Hak buyurur ki, ya Musa, eğer o yaratığı getirseydin seni helak ederdim. O bir peygamber, bağışlayın öbürü de bir kıt bir köpek. Onun için değerli dinleyenler ne olursunuz Allah aşkına. Allah size ne kadar çok ibadet fırsatı verirse, ibadet ederseniz edin. Ne kadar hizmet etmiş olursanız olun. Başka insanlara karşı kendinizi büyük görmeyin. Büyük gördüğünüz an küçülürsünüz değerli dinleyenler. Küçük gördüğünüz anda kendinizi büyürsünüz. Men teva da'a refa'aullah ve men tekebbere ve da'aullah. İnsan tekebbür ettikçe, kibirlendikçe Allah onu alçaltır ha alçaltır. İnsan da tevazu gösterdikçe, mütevazi oldukça Allah onu yüceltir ha yüceltir. Onun için katiyen başkalarının muhasebe bekçisi olmayın. Başkalarının yapmış olduğu hal ve hareketlerle onları küçümsemeyin, kendiniz de büyüksemeyin. Diyoruz Cenab-ı Hak bize gerçek tevazuyu, gerçek mafiyeti anlama şuurunu nasip eylesin. Cenab-ı Hak nefsine uyup, şeytana uyup, hissine, hevesine uyup da namazı ihmal eden, tüm mümin kardeşlerimize namaz şerefiyle şereflenmeyi nasip eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra yine aile ilmi hali bölümünde sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. şaşa sana konnur kahran da var ey ey Değerli dinleyenler Geldik aile ilmi hali bölümüne Aile ilmi hali bölümünde Başı açık resim çektirmek Caiz olabilir mi? Demiş soruda Bazı resmi işlerimizi yürütmek için Yaptığımız müracaatlarda Hanımlardan başı açık Vesikalık resim istiyorlar Vermesek işimiz olmuyor İstediğimiz kimlik, vesika veya pasaportu alamıyoruz. Başı açık resim çektirmek de caiz olmaz diyorlar. Bir çıkış yolu yok mu bunun? Enteresan. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya diyor ya. Kendi ülkemizde biz... Bunun tartışmasını yapıyoruz. Ne kadar acı bir şey. Halbuki... ...Gaziantep'te şehit kamiller... ...Şahin Beyler... ...Kahramanmaraş'ta... ...sütçü imamlar... neyin mücadelesini yapmışlardık? Sonra enteresan... ...bir... ...bayan... ...saçını uzaltabilir, kısaltabilir... ...rengini değiştirebilir, şeklini değiştirebilir... ...kuaförle... ...fakat... Gözünü, burnunu, yüzünü, dudaklarını, çenesini estetik ameliyat haricinde değiştirmesi mümkün değil. Onun için eğer hani derler ya senin derdin üzüm yemek mi yoksa bağcıyı dövmek mi? Dert insanın tanınması, tanıtılması ise yüz ona en güzel şekilde yeter. Ama mesela üzüm yemek değil ki. Bağcıyı dövmek olduğundan dolayı illa başı açık resim. Ney kardeşim derdin ne senin? Ama buna rağmen insanımız bu işlerini yerine getirmek zorunda. Efendim, bütün medeni ülkelerde insanların istedikleri şekilde resim çektirme hakları vardır. Buna kimsenin mani olmaması gerekir. İlla da başı açık resim çektireceksin diye bir dayatma artık olmamalıdır. Buna hakları yoktur açık resimde ısrar edenlerin. Bununla beraber, şayet açık resim verilmeyince işi sürünceme de bırakıyor, istenen evrakı vermiyorlarsa hakkın zayı olmaması için zorlanan açık resim çektirilerek verilip evrak kimlik veya pasaport alınma yoluna gidilebilir. Çünkü zaruretler. Mahsurları mübachkalar kaidesinden bu izni çıkarmak mümkün olur. Zaten resim de insanın canlısını teşkil etmez, resmin sahibinin açık duruyor hali olarak kabul etmez, resim insanın canlı aslı değildir. Ancak mümkün olsa da başa açık resmi erkek değil de bir kadın çekse, böylece mahsur hiç söz konusu olmasa. Şu kadarı da vardır ki günümüzde teknik gelişmiştir, bilgisayar çalışmasıyla. Kapalı resmi açık görüntüsü vermek de mümkün olmakta. Bu da bir çare olarak görünmektedir. Siz başörtüsü çektirirsiniz resminizi. Bilgisayarlarla bu başörtünüzün üzerine bir saç ekleyebilirler. Şu andaki teknoloji ciddi boyutlarda bunu gayet rahatlıkla sağlayacak ölçüde. Bu da bir çözüm diyor. Bu konuda Profesör Doktor Hamdi Döndüren değerli eseri Aile ilmi halinde şöyle demektedir Kadının din ve vicdan özgürlüğüne saygı duyulan bir beldede Örtülü resim vererek istediği belgenin düzenlenmesini isteme hakkı vardır Ancak kadın açık resim vermedikçe Belirtilen belgeyi alamayacağını anlarsa Açık fotoğraf verebilir başa açık Bu durum İslam'ın terbiye ve edebine uygun olmasa da Fotoğraf gerçek bedeni temsil etmez Ancak açık resmi bayan fotoğrafçıya çektirmesi de ayrıca gerekir Şayet böyle bir bayan fotoğrafçı varsa tabi ki demiş Biz bunu derken Yani baş açılabilir filan Öyle bir cevaziyet çıkmasın Bir husus daha var Değerli dinleyenler Peruk takmak caiz mi? Şimdi diyeceksiniz ki ya bu adam da Bu mevzuları nereden bulup bulup çıkarıyor kardeşim falan Vallahi ben çıkarmıyorum Burada sorulan sorular var sorulara da verilen cevaplar var ben onları size arz ediyorum. Bu konuda ittifak edilen husus şudur kadın saçı başlı iken de kesilip baştan ayrılınca da teşri haramdır. Bu sebeple kesilen kadın saçı satılamaz tekrar başa konup ta peruk olarak kullanılamaz veya saça ekleme ile teşhir edilemez bunda ihtilaf yoktur. Yine ihtilaf olmayan bir diğer husus da şudur Saç kadının zinetidir Bu ziynetini güzelleştirmek için Saç örgülerinin uçlarına Kadın saçı dışında Başka saç görüntüsü veren şeyler ekleyebilir İpek, yün, naylondan yapılan ipliklerden ekleme yapmak gibi Örgülerinin uçlarına kadın saçı dışında saç eklemeler Saadet asrından beri yapıla gelen adetlerdendir Ancak bu uygulamadan Kadın saçı dışında başka saç görüntüsü veren suni saçlarla peruk yapıp takmanın caiz olabileceği hükmü çıkar mı? Günümüz fıkıhçılarının kimine göre çıkar, kimine göre de iyi düşünmek gerek çıkmayabilir. Kimine göre ise mecbur kalanlar bundan bir çıkış yolu bulup bir izin çıkarabilirler. Yine Profesör Doktor Hamdi Döndüren'e göre kadının başına naylon Bitki veya hayvan deri ve kıllarından yapılmış peruk takması ya da saçlarını ek yapması caiz görülmüştür demiş aile ilmi halinde. Ahmet döndüren, Profesör Doktor Faruk Beşere göre de Hanımlara özel ilmi hal diye bir kitabı varmış. Profesör Doktor Faruk Beşer'in kullanılan peruk insan saçından başka bir şeyden olması halinde caiz olacağı söylenmiştir ancak peruku kadının başörtüsü gibi kullanılması ayrı bir olaydır çünkü peruk çekiciliği eksiltmez arttırır konuyu iyi araştırmak gerek yani bütün alimler temkinli yaklaşmışlar bu meseleye bütün bunlardan sonra denebilir ki kadın saçından olmayan peruku kendini dikkat çekici cazip hale getirmeyecek şekilde kullanmak haram değildir denilebilir demiş mecburiyet duyanlar bir çıkış yolu olarak görebilirler çünkü laylon eşya ile saçını örtmüş tesettür temin etmiş sayılabilir önemli lot bu fıkhi görüşler temel insan hakkı ihlali olan başörtü yasağına mukavemeti kırma yolunda kullanılmamalıdır. Fetva konusu olan husus bir hakkın kaybını önleme zaruretinden kaynaklanan istisnai bir durumdur. Bunu genellememeli değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak inşallah başını örtenlere hakiki tesettür şuuru, Örtmeyen veya bu işi bilmediğinden dolayı bu işe gerekli ihtimamı göstermeyenlere de bu yolda olmaları gereken şuuru nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak herkesi Allah'ın emirlerini yerine getirme noktasında bizi inşallah takviye eylesin, bizi inşallah bize yardım eylesin, bize akıl, fikir, şuur, irade, azim, nasip eylesin diyor. Yine bir aile ilmi halinde de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyenler bir sonraki sohbet programında yine sizlerle buluşmak temennisiyle, ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın. Cenab-ı Hak inşallah sizlerin üzüleceği, hal ve hareketlerle, hadiselerle sizleri baş başa bırakmasın. Sizleri olmanız gereken, en güzel, en mükemmel bir mükafatla mükafatlandırsın diyeyim. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve Cenab-ı Hak dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. İnşallah dualarınız, dualarımız, alem İslam ve Müslümanlar için, ülkemiz, milletimiz, devletimiz için, evlatlarımız için, kardeşlerimiz için, yeryüzünde, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen ehli iman ehli Kur'an ehli İslam için olsun diyor hepinize şimdilik hayırlı günler diliyor dua ve şiirle huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim den evvel nicelerinin lerinin dileklerine icabet edip onlara lütfundan kapılar aralayan ve başlarına sağanak sağanak ihsanlar yağdıran dua edenlere cevap veren ızdırapları dindirip ihtiyaçları gideren devrilenleri kaldırıp doğrultan çatlayıp kırılanları sarıp sarmalayıp tedavi eden Rabbimize onun İlmi ad edince sena mesajı Kur'an ufku irfan beyanı bürhan ve iki cihanın vesile-i saadeti efendiler efendisine onun dukturu ailesine her biri birer vefa ve sadakat abidesi arkadaşlarına salatu selam ediyor. Çoğumuz itibariyle ömrümüzün hasenat kefesi bomboş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 Yüceler yücesi Rab. Biz kapı kulların eğer sana itaat edebilme gibi bir payi ile müşerrefsek, bu tamamen senin lütfunun ve inayetinin eseridir. Bütün verdiklerinden dolayı minnet sana, iman ve İslam nimetinden dolayı ham ve şükran da yine sanadır. Rabbimiz senden bundan sonra da her zaman,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 Kabun buyur Rabbimiz. Hizmetin kıymetini bilseydik. ince uzun bu yolda şikayetsiz yürürdük. Eğer gerçek ihlasa tam pahasını verseydik. Meleklerle saf tutup göklere süzülürdük. Yutsaydı yatağımız her gece feryadımızı. Geceler fecre çıkar Biz küheylan olurduk Beyin sancısı nedir Lügatlarda olsaydı insanlık ne kelime Kul üstü kul olurduk Biz seni bilemedik buslata eremedik Günde bir kaç kez ölüp Tekrar dirilemedik Bizde her şey yıkıldı. Hatta göğe savruldu. Ayakta kalan tek şey sana kulluk şuuruydu. Aciziz biliyoruz. Senden af diliyoruz. İki büklüm derbeder derinden inliyoruz. Aslında gerçek feryat hep yüreklerde saklı. Rabbim. Yardım eyle ki asalım nefsi aklı. Akıl fenerin kırıp imana kanat açmak. Gurur, riya ucuptan ilmek ilmek kurtulmak. Gönül kuşunu salıp arkasından bağırmak. Haydi Rahman'a ulaş, ulaş ki o son durak.